...kentte yaşayan insanlar kırsala göç etmek istiyor. Fakat kırsala göç belki de sandığımız kadar toz pembe değil. Çünkü kırsalın şartları bazen şehirden çok daha fazla ağır bedeller ödetebiliyor... Biz bugün şehirden kırsala göç bir romantizm midir? Bir heves midir? Yoksa gerçekten mümkün müdür? Ne gibi zorluklarla karşılaşılır orada? Ee, yaklaşık dört yıldır kırsalda yaşamış e, bir e, köy sakiniyle konuşacağız bunu. Aynı, Buğday Derneği e, Koordinasyon Kurulu üyesi, Buğday Derneği Gönüllüsü ve bir köy sakini Mehmet Gürmenli. Hoş geldin Mehmet. Hoş bulduk Leyla. Gerçekten kırsa, kentten kırsala göçmek e, toz pembe gö ...sürünse de gözümüze şartlar çok ağır aslında. Hı hı. Yani sen yaklaşık 4-5. yılına gireceksin... Evet. E, ...kırsalda yaşayan biri olarak, şehir insanı olarak. E, ne gibi zorluklar yaşadığını çok merak ediyorum. Evet. E, şimdi Daha doğrusu en başından hı hı. alırsak... ...sen böyle bir kararı nasıl ve niçin verdin? Hı hı. Şimdi ben e, aslında şehirde yaşamak istemediğim... ...birinci sebebim buydu... ...ikinci sebebim de... E, ...üretime yakın olmak istediğim içindi... Yani ...üretime benim iki... yakın olmak... Evet, ...ben üretim yapmak amacıyla <gülüyor> şehirden ayrıldım... E, ...yani benim niyetim ve amacım vardı... ...şimdi kendi özelime geri dönerim ama... ...şöyle bir... E, ...sıkıntılı bir durum görüyorum... ...çevremdeki arkadaşlarımda da... E, ...bunun biraz altını çizmek... ...biraz açmak için... ...hani e, bu programı detaylandıralım... ...istemiştim ben de... ...şimdi... Ee, tabii ki toplumsal olarak bu, bu bir sosyolojik refleks özellikle Türkiye'de son 10 yılda hatta son 5 yılda geziden sonra artan bir şekilde şehirlerin artık insanların e, hareketine izin vermemesinden sonra bir kaçış tırnak içinde kaçış motivasyonuyla bir hareket var. Öyle ya da böyle. Şimdi e, bunun kaçış olması başka bir konu. E, bunun tercihli bir hareket olması başka bir konu bence. İkisini... Karıştırmamak gerekiyor burada Şimdi kaçış amacıyla gidildiği zaman Zaten kaçtığınız hiçbir duyguyu Hiçbir hissi Siz geride bırakmıyorsunuz mekan değiştirdiğiniz için doğal olarak insan psikolojisi Birlikte taşıyoruz Ve kendimizi dönüştürmüyoruz Nereye gittiğimizi bilmiyoruz Ben yine dediğim gibi arkadaşlarımın örneklerine baktığımda işte İstanbul'dan kaçacağım bir Sahil kasabasına yerleşeceğim motivasyonunu görüyorum Bir kere Kasaba kavramı yok Türkiye'de. Pastoral bir kelime bakın. Kasaba diye bir şey yok Leyla. <gülüyor> kasaba nedir? Yani ya ilçe vardır. Her evet. yeri beton olan Köyler bile hı hı. öyle oldu artık. Kasaba romantik bir kavramdır. Çok romantik. Avrupa'da olabilen hani büyük ölçekli e, köy dediğimiz ilçe olmamış. Burada artık kasaba kalmadı. Bunu kabul etmek lazım. Bu pastoral resmin ve kavramın arkasına sığınarak e, kendini motive eden bir grup insan görüyorum üzülerek. Ve neden kaçtığını biliyor genelde insanlar fakat ne istediğini bilmiyor. Nasıl bir ekonomiyle nasıl hayatına devam ettireceğini bilmiyor genellikle söylüyorum bunu. Gideyim de yaşayayım da kendi başımın çaresine bakarım. İşte elime bir çapa alırım kendi gıdamı yetiştiririm zaten tertemiz yaşarım. Çok ucuza yaşarım gıdamın fazlasını da satarım bir de böyle bir hı hı. yani tarım üzerinden bir kurgu olan bir e, grup var. Ha, kimisi diyor ki ben uzaktan çalışabilirim, hayatımı değiştirmek istiyorum. Daha makul, daha mantıklı sebepler. Fakat benim e, en çok ilgilendiğim şu. Ha Bir de şöyle bir kesim görüyorum. Hayatını değiştirmeden e, tarımsal üretimi yeni bir iş alanı olarak gören ve hmm. bunun için hakikaten buradan makul araştırmalar ve yatırımlar yapan, daha buradaki düzenini bozmadan, işte ufak ufak arazi alan, oranın altyapısını yapan, daha sonra nasıl işleyeceğini, işi öğrenen, pazarlarını kuran... Ve bunu faaliyeti uzaktan zorlanarak veya oradaki yardımcılarla geçirip daha sonra hayatını isterse değiştiren bir iş modeli olarak da karşımıza çıkıyor. İşte bir yerde zeytinlik aldım yağını yapıyorum modeli evet. hani en yaygın olan çünkü kolay nispeten kolay. Şimdi bu modeller bazı yerlerde iç içe geçiyor. Şunu iyi görmek lazım. Bir ekonomik model... Olmadan bir hayat çok zor Çok nadir bir örneği var Küçülebilirsiniz sadeleşebilirsiniz Kendi hayatınızda alışkanlıklarınızda Fakat bir ekonomik model mutlaka Gerekiyor benim gördüğüm ee, Ve Kaçış psikolojisini Daha buradan çıkmadan Bence dönüştürmek gerekiyor Yani şehirden kaçmak değil de Ben mesela İstanbul'a bir derdim yok Hiçbir derdim yok yani geliyorum gidiyorum Barışığım yani evet yoruluyorum Yorucu oluyor ama ben Kaçmak için terk etmedim İstanbul. Sadece burası bana yetmediği için terk ettim. Şimdi buradan ka kaçmadan önce burayla barışmak gerekiyor bence. Ve ne istediğini bilmek için bir zaman e, yaratmak gerekiyor. Üç sene, beş sene, bir sene hani kişiye göre değişir. Çünkü, bu, burada da şöyle bir şey görüyorum. Atölyeden atölyeye eğitimden eğitime koşan bir güruh insan oluşmuş durumda maalesef. Sorma evet. Yani çok iyi anlıyorum çünkü insanlar ne istemediğini biliyor ne isteyeceğini bilemiyor. Ne yapmalıyımı görmeye çalışıyor. Fakat bu atölye ve eğitimlerde söylenen hiçbir şey o insanların kendi doğrusu olamaz. Yani herkesin bir alacağı var ve kendi hamuruyla yoğurup karar vereceği bir yolu var. Ben buna inanıyorum. O yüzden buradaki söylemlere inanarak işte şu çok iyi bir yol ben buraya gideceğim deyip hemen... Kanmamak gerekiyor Evet duygularımızla hareket etmek ama mantığımızı da bir yana bırakmamak gerekiyor benim gördüğüm Çünkü şu hayalle gidip çok fazla dibe vurup sağlam psikolojisi olmayan insanların Şehirdeki işini ve pozisyonunu da kaybettiği için daha da kötü duruma geldiğini görüyorum İşte gideceğim üretim yapacağım Ürün satacağım geçineceğim Yani Bir kere o kadar zor bir şey ki şimdi o gerçeği Çok, çok zor <gülüyor> yani ben e, ekolojik pazarlardan biliyorum Üretim yapmak bu hayattaki en zor iş Kesinlikle, yani en zor kesinlikle. Iş. toprak işi Çiftçilere saygı duyuyorum Yani e, inanılmaz saygı duyuyorum Ama üretim yapmak şehirde Stres içerisinde çalışmaktan Çok daha zor bir evet. şey evet, yani Orada çok ciddi bir şey var ama Genel olarak da kırsala yerleşmek isteyenlerin Senin gibi üretimi merak ettikleri için değil Yani Hı. en azından benim karşıma çıkan Ve sohbet ettiğim insanların e, Hep bir kaçmak Yani evet. ben buranın stresine dayanamıyorum ee, ...işte aslında derdim domates yetiştirmek değil, de sakin hı hı. bir hayat istiyorum. Bunu da anlıyorum ama hı hı. hani kırsalın da o kadar sakinliğinin içinde bir e, hayatta kalma mücadelesi Tabii. hali var. Tabii. Yani o kısmı çok e, zor ve biz orayı görmüyoruz. Sonra kırsalda çuvallayıp tekrar kente dönüyoruz. Evet. Tekrar bir düzen kurmak için. E, şey merak ediyorum yani... Üretimle birebir e, bağlantı kurma hali hı -hı, sende hı -hı. gerçekten aradığın şeyi buldurttu mu sana? Evet şimdi ben e, 2015'ten beri e, toprak üzerinde e, bir yeni çiftçi girişimi olarak denemelerde bulunuyorum yani hani üretici oldum diyemem 3 senede tabii ki. E, ve şey kendi özelimde benim e, doğduğum bir köy yoktu babamın doğduğu bir köy yoktu babam da ilçede doğmuş bir insan. Hı -hı. O kadar aslında Kopuz Hala köy denen bir yer var ama artık kimse yok orada Trakya'da. Şimdi benim toprakla hiçbir tanışıklığım yok. Önce onu bir kenara koymak lazım. Ee, toprak nasıl işlenir? Toprakta nasıl üretim yapılır? Küçük ölçekli, makinalı, makinasız bütün bunlara yeniydim. Ve bütün bunların araştırmasına aslında şehirdeyken başlamıştım. Şimdi gittiğimde tabii ee, çok zor olmadı. Çünkü bir sistem kurgusuyla gittim. Yani ben gücümün yeteceği kadar şeyle, fiili çalışacağım. hani Çapayı, kazmayı elime alıp bir yere kadar yapabilirim. Ama diğer yerde köylüden yardım alacağım. Hı -hı. Profesyonel destek alacağım. Bunu nasıl e, tesis ederimle ilgili bir zaman harcamanız gerekiyor. Yani oranın kırındaki insanla bir iletişim kurmanız gerekiyor. Aynı dili, ortak dili tesis etmeniz gerekiyor. E, yani şeyle karşılaştım mesela çok ilginç. E, Doğanın dili var. Yani Hı -hı. Ne zaman ekeceğiz dediğimde 3 hafta öncesinden bir tarih randevulaşamıyoruz de bugün randevulaştığımız <gülüyor> gibi. Böyle bir şey yok. Tabii tabii. tabii. Diyor ki işte şu, şu aralıkta Ekim-Kasım aylarında örnek veriyorum. İşte yağmurdan 3 gün 5 gün sonra toprak tava geldiğinde yeni yeni hmm. kavramlar öğreniyorsunuz. İşte girip sürün, sür, sürdükten sonra ekimini yapacağız ondan sonra da ama bir sonraki yağmurdan da önce olacak bu öyle bir ayarlayacağız ki. Ben böyle bir peki ben dedim sana teslimim evet. o zaman nasıl olacağını görelim ve şöyle oluyor o sabah kalkıyor yedi de arıyor beni bir saat sonra çuvalları al buğdayları al gel ekiyoruz evet. yani bu kadar doğanın anlık, anlık bir şey var karar verme mekanizması var kesinlikle bir gün iki gün sonrasında plan yapamıyorsunuz. Bunu ilk başta biraz yadırgamıştım. Şehir insanı da bütün e, bir senesini planlayan Planmış. biri olarak buna nasıl adapte olur? <gülüyor> evet bir kere bunu kesinlikle ön kabulle gitmek gerekiyor. Çünkü farklı farklı köylerde de bulundum ben e, son dört sene içerisinde. Hepsinde benzer bir şey var çok da hak veriyorum. Bir plansızlık gibi gözüküyor ama değil plansızlık da değil doğanın bir dili var orada. E, artı... Beklediğiniz disiplinde bir e, çalışma e, iletişim kuramayabilirsiniz e, çiftçi köylü kökenli insanlarla çünkü farklı dinamikler farklı kültürlerden Tabii. geliyoruz belli gelenek görenekleri hassasiyetleri var bunları uyum sağlamak hoş görmek gerekiyor. Yani biz oraya kentli kimliğimize gidip var olamayız. Çok açık söyleyeyim. Her kentli üretim tarafında. Kentli kimlikle oraya gidip oradakileri değiştirmeye çalışmayacağız. O çok büyük bir üstten oraya bakış zaten. Oraya uyum Kesinlikle. Eğitim vermek, köylüyü eğitmek falan bunlar <gülüyor> çok tehlikeli. Kavramlar. Orada profesyonel olan köylü. Evet. Buna teslim olmak Bunu gerekiyor. Bunu bilmek gerekiyor. Ha şu var. Ee, köylünün yaptığı tarım biçimi, doğaya dost bir tarım biçimi diyemeyiz günümüzde. Tamam kabul. Bunu dönüştürmek için... Kendi girişimlerimiz çabalarımız olabilir ama köylüyü de böyle dönüştüreceğiz değiştireceğiz diye zorlamanın bu iletişim zorlamanın bir anlamı yok. Çünkü onun orada belli şekilde tarım yapmasının ekonomik kültürel bazı temelleri var zorunlulukları var. Tabii. Anlamak gerekiyor. Yani köye gidip bir sohbette ya ne kadar kötü ilaç atmayın gübre atmayın yerel tohum kullansanız da demekle o insanın üretim içimi evet. değişmeyecek Tabii. değişmiyor. Bunları bilmek anlamak gerekiyor. Dolayısıyla biraz... Ee, bu ekolojiyle ilgili meselelerde fikir sahibi olmak Sahaya gidip gelmek bizim tatlı çiftliklerimiz bunun için iyi bir e, evet. araç bence kesinlikle evet. Birebir kırsalda üretimi deneyimleme o insanlar ne bekliyor ne istiyor ne istemiyor Mahremi nedir yabancı birisini kabul etme evet. şartları nedir Nerede ne kadar temas edebiliyor görmek gerekiyor ee, bu anlamda kültürel zorluklar var, dille ilgili zorluklar var. Hadi onları geçtim. Ben küçük bir bahçe yapacağım, kendi gıdamı üreteceğim Bence neredeyse mümkün değil. Ciddi misin? E ee, değil tabii. <gülüyor> Bunu hemen açalım. Çünkü herkesin hayali bu. Kesinlikle. Bu, kendi niçin mümkün değil? Çünkü tam anlamıyla bir mutfak ihtiyaçlarımızın tamamını yetiştirmek büyük bir deneyim tabii. gerektiriyor. <gülüyor> ee, bizim, e bizim yılda bir veya iki kere lahana yetiştirme hakkımız var. Şimdi orada 10 yıl geçireceğiz ki Bütün yıl domates, salatalık ve biber yiyeceğimizi düşünüyoruz bence evet. değil ha, Bir de o da var tabii <gülüyor> e, Mevsimlerini de bilmiyoruz birçok şeyi unutmuşuz maalesef Şimdi şöyle bir şey var Biz e, şehirde doğup büyüyen insanlar olarak e, fiziken hareket etmiyoruz Fiziken hareketimiz klavye, parmaklarımızı tabii. kullanmak şey, Çok kısa yürümek metrobüsten otobüse, vapura oradan oraya e, Bir kas grubunu çalıştırmadığımız bir kas grubu var eğer işte ben makinada kullanmayacağım kendim öğreneceğim diyorsak yani bu işi 30 yaşından sonra başlayarak yapamayacağımızı görüyorum ben. Hmm. Yani 30 yaş çok genel bir ortalama oldu ama e, veya çok iradeyle çok yavaş yavaş bir yere kadar adapte edebilir. Çünkü e, çapa yapmak, ot yolmak, e, fiilen bahçede toprak üzerinde uğraşmak inanılmaz emek gerektiriyor ve... E, Badi salonunda çalışıp çapa yapamayan arkadaşlar gördüm ben hmm. şehirde. Evet, evet. Farklı kas grubu, farklı Hatırlı. pratikler gerektiriyor. Kondisyon gerektiriyor. <gülüyor> yani kaslı olmak da yetmiyor. Ben şeyi hatırlıyorum. 10 sene önce buğdayın bahçe projesinde ha. ağaç diktiğimiz günü hatırlıyorum. Hmm. O sabah çok heyecanlıydım. Akşam şey dedim, bütün çiftçilere tapıyorum. Değil mi? Çünkü ellerim falan ve nasır olmuştu ertesi gün. Yani o çok ciddi bir şey. Tabii, Gerçekten tabii. çok ciddi. Ben o elmaları altın değerinde satmam yani. <gülüyor> Oraya geliyor iş zaten. Yani burada şeyi görmek lazım. Bireysel veya kaçış motivasyonlu, ekonomik modeli düşünülmeden... ...hızlıca, fevrice ve tepkiyle yapılacak... ...hayat değişikliklerinin büyük sonuçları olabilir. Tabii. Ben sadece bunun altını çizmek istiyorum. Bu bence güzel bir hareket. Hatta e, kentli e, tarımını da önemsiyorum. Yani kent kökenli birisinin gidip... ...daha doğa dostu, daha teknik ve doğaya az müdahaleyi... ...kullanan yöntemleri uygulamaya girişmesi... ...bu cesareti çok takdir şayan. Çünkü bu cesaret maalesef mevcut üreticide yok. Mevcut kırsaldaki üretici kıstırılmış durumda. Yani Hı -hı. ekonomik olarak... Farklı bir şey yenilik deneme şansı yok. Devlet politikalarının da tabii genelde endüstriyel tarımı desteklediğini biliyoruz. Temiz ürün üretme motivasyonu güzel bir şey. Eğer üretici olmak istiyorsa insan ama bunun bütün kalemlerini iyi görmek, gözlemlemek, sürece yaymak gerekiyor. Bir paralel geçiş belki gerekebilir. Bunun bir kuralı yok. Herkesin kendi deneyimi var. Sadece kaçış motivasyonunu bence... Ee, ...bir kenara e, hapsetmek ve hmm. onu dönüştürmek gerektiğine inanıyorum. Yani Kaçmak barışık olmak güzel. gerekiyor. Evet. Veya orada da şu oluyor... ...tamamen kentli kültürünü... ...hani uzaktan iş yapabilme becerisi... ...veya bir maddi sıkıntısı olmayan bir insan için... E, ...başka bir yerde yaşamak zor olmayabilir. Hı hı. Fakat orada da sosyal bir boyut giriyor bu sefer. Yani ben yalnız kalacağım. Diyelim hiçbir <gülüyor> üretim derdi yok. Hı. Gitti evinden çalışıyor veya çalışmıyor. Sosyal doku değişik. Tabii. Şehirdeki alıştığımız sosyal iletişim, ilişkiler yok. Hani şehir de tabii ki yani gittikçe bozuluyor, gittikçe dejenere oluyor. Fakat yani o pastorellik oradaki sosyal dokuda da karşılık bulmayacak. Onu demek istiyorum. Çünkü kasaba veya işte ilçe ölçeği, köy ölçeği motivasyon olarak genelde daha büyük bir refah seviyesine erişip şehire göç etmek üzerine kurulu bir e, sosyolojiyle karşılaşıyoruz yani hani baktığımız zaman hep daha dahayla karşılaşıyoruz ama giden insan da tam tersini istiyor az az yani daha sadeleşmek <gülüyor> istiyor Yani artmak ve azalmak isteyen iki insanın e, iletişimi e, söz konusu oluyor göç edilen bölgelerde bunu da iyi görmek gerekiyor Peki kırsaldaki insan gerçekten kırsala tam adapte ve uyum olmuş şekilde mi yaşıyor yani orada bir hayal kırıklığı yaşıyor muyuz? Şimdi tabii yine e, çok genellenemeyebilir fakat e, uyum sağlayıp hatta kıyafetiyle kültürüyle e, köylü olmaya çalışan bir grup var. <gülüyor> e, ben bunu da tehlikeli buluyorum. Yani <gülüyor> bir, bir, bir, köylü değilsek köy kökenliysek bunu da bir e, bir hayat biçimine özenme olarak görüyorum. Evet bazı gelenekleri bazı hassasiyetleri alınıp özümsenebilir insan bunu kendi dünyasına adapte edebilir fakat yani şekliyle görünümüyle her şeyiyle siz beyin ve iletişim yönteminizi değiştirmediğiniz sürece veya şehirden gelen o işte bizim arazlı yönlerimizi dönüştürmediğimiz sürece orada işte şalvar giyerek köylü olunmuyor bir kere bunu iyi bilmek gerekiyor. Tam olarak adapte e, olmak biraz içsel bir süreç bence. Kendi kendimize sormamız gereken bir süreç. Yani görünürlükten çok. Peki orada yaşayan köylü. Yani çünkü ben mesela çok kısa bir zaman önce bir kırsal deneyimim. Yani sadece böyle kısa bir süreli bir gittim. Hı hı. Mesela köylülerin hiçbiri kendi yoğurtlarını kendi mayalamıyor. Dolapları, endüstriyel ürünler evet, dolu. Evet, Çama, Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi yani... Neredeyse şehirliden daha çok şehir Şeylerini kullanıyorlar Mesela orada da bir ciddi bir şey var ha, Bu adamlar hani artık tereyağını Kendileri yapmıyorlar <gülüyor> evet. Şey kullanıyorlar falan diyorsun Sonra Orada da öyle bir gerçek hayat var, var. Çünkü onlar da bunu istiyorlar evet. Daha hazır Aynı daha öyle. kolay Çünkü daha... statüs sembolü olarak evet, görüyor Çok evet. basit Hep köylünün Hor görüldüğü dönemler geçirildiği için hı hı. hep şehirliğe öykünme var. Özellikle medyanın çok büyük rolü var. Çok şaşalı diziler, evet. işte muhteşem hayatlar, sözde muhteşem kusursuz. hayatlar. Evet. Bunlarla tabii insanların algısı yönetildi yönetiliyor. Dediğin gibi kendi yoğurdunu yapan köyde baktığımız zaman Kentten göçmüş insanlar <gülüyor> i̇şte köyde yani. kendi yoğurdunu yapıyor. <gülüyor> Gerçek köylü diye bir şey kaldı mı onu merak ediyorum. Çok zor var tabii yani hala Anadolu kırsalında var. Ama kendi yoğurdunu yapıyorsa e, maliyetinden dolayı yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> yani marketteki yoğurt çok ucuzladığı zaman kendi ineğine bakmak daha maliyetli olduğu zaman onu elinden çıkarıp marketteki yoğurdu <gülüyor> tercih ediyor. Bu geçiş süreci böyle bir süreç. Ekmek diyor bir, bir buçuk lira diyor ben ne uğraşacağım diyor. Onu değirmene götür çektir unun buğdayı ekmiyoruz zaten gübre kaçırı olmuş diyor. Yani haklı oldukları noktalar evet. var. Ama bir yandan da sosyal olarak da e, pozisyon elde edilmek için öykündükleri, e, özendikleri daha doğrusu bir e, yol var. Bunu da iyi görmek gerekiyor. ya Bunların hepsinin gerekçeleri var. Yani bence kimse suçlu değil burada. Kesinlikle. E, fakat iyi anlamak gerekiyor. Yani bu köylü romantizmi, kırsal romantizmi pastoral bir şekilde e, süre gelmiyor artık. Hı hı. Yani köylerde zincir marketlerin şubeleri açılıyor günümüzde evet, yani bunu görmek lazım paketli gıdayı talep ediyorlar evet. ve bu naylon poşet yasası ile ilgili de benim bir tespitim var köy köken insanlar o 25 kuruşu verip o poşeti satın alacaklar diye düşünüyorum benim öngörüm bu Niçin, çünkü bunu şey... statü olarak hmm, görecek evet. ben satın alamaz mıyım ben fakir miyim yani bunu yine statü kaygısı yapacağı için ve bu kanun koyucu da bunu bildiği için evet. Bence bu şekliyle işleyecek. Yani azal azalacak mı? 25 kuruştan dolayı azalmayacak o onun torbanın tüketimi. Çünkü diyecek ki ya önümdeki alıyor benim neyim eksik. Evet. Yani böyle hep e, konumlandırıldığı için köylünün, kırsal insanın pozisyonu e, bu davranış biçimleri devam ediyor. Ve bu yüzden hani köye gideyim, kendi yoğurdumu yapayım. Çok mutlu bir hayat yaşayayım. Bence artık çok mümkün değil. Ben şuna inanıyorum. En son geldiğim noktayı söyleyeyim. Kırsala... Benzer hassasiyetlerle göçmüş şehirli kentli dostlarımla ve anlaşabildiğim zemindeki köylü dostlarımla minik topluluklar içinde yaşamaya hmm. inanıyorum hmm. Küçük küçük Küçük kendi özelinde ilçede ya yani illa köyde aynı evde yani bir de topluluk oluşturma diye bir dert hmm. var kavram var Yani bu, bunlar da biraz batıdan gelen yapılar bizim için e, Bence tamamen şuna izin vermek gerekiyor Ben ne istiyorum benim ihtiyaçlarım neler? İyi anlaşabildiğim insanlar neler? Zorluklar neler? Bunlara hazır mıyım? Bunların nasıl üstesinden gelirim? Biraz psikoloji bilmek gerekiyor, sosyoloji bilmek gerekiyor. Kişinin halinden çok iyi anlayabilmek gerekiyor. Yani ben bunu istiyorum, bu olacak söylemini kesinlikle bırakmak gerekiyor şeyde. Evet, şehirli insanın öyle bir tavrı hep var ya. Evet ve hız. Hemen evet. istiyorum, şu saatte istiyorum. Planlamacılık. Yani bunları bir unutup orada tekrar tanımlamak gerekiyor bence. <gülüyor> Ee, dinamikleri ilişkileri para üzerinden kurmamak gerekiyor hmm. bu önemli bir konu çünkü kentli olarak gittiğimizde eğer benzer bir dilde veya gönülden bir ilişki kuramıyorsak o insanın halinden anlayan biz bu sefer parası olan ha. eğitimli kentli olarak konumlandırıyor oradaki hmm. insan doğal olarak böyle Doğru. yapıyor çünkü öyle görmüş evet. parasıyla gelip hükmeden bir insan profili görmüş bugüne kadar bence bunu da e, iyi irdelemek lazım ve Hani ben seninle yan yanayım demek ve hakikaten öyle hissetmek gerekiyor. Senin derdini anlıyorum demek. Benim de bu derdim var demek. Bunu anlatabilmek. Bunu çabalıyorum demek. İfade edebilmek gerekiyor. İlişkiler biraz iletişimi kuvvetli kurmak gerekiyor. Buna inanıyorum. Son olarak bir soru soracağım kişisel. Hı -hı. En çok neyde zorlandığını böyle kısacık bir anlatabilirsen bize. Ee, evet. Şu çok zordu Leyla. Yani şeyde zorlanıyorum. Bir kere... Ee... Beni konumlandırmak istedikleri şeyde zorlanıyorum. Yani gittiğin zaman köyde köydeysen bu adamın burada ne işi var diye bir soru oluyor. <gülüyor> evet. Yani ajan mıdır? Buraya evet. niye geldi? Evet. Cebinde tohumlarla ne yapmak istiyor? Müthiş bir ön yargı var. Hmm. Ha kırabiliyor muyum? Ben kırmayı başardım şahsen. Kendine orada yer açmakta zorlanıyorsun Tabii. aslında. Tabii. görmek. Aynen seni bir kalıba koyuyorlar. Ya evet. şehirli, zengin, ya ajan, ya bir şey. Bir kötü niyetliyim benim orada. Evet. Ya hazine arayacağım. Bir, evet. bir Yani bir çıkarcı bir şeyim olması lazım hmm. orada var olmam için. Evet. Bu, bu Bunu kırmak biraz zaman oluyor. Bu beni zorladı. Bir de. Tabii ki traktör vesaire üretim araçları tarla üretiminde benim elimde henüz olmadığı için iş yapma pratiklerinde çok zorlanıyorum. Evet. Yani böyle olsun böyle olmasın diye çok kibarca ve böyle istemiyorum lütfen sebebi de bu dememe rağmen istediği gibi yapıyorlar bildiği gibi yapıyorlar genelde veya çok zor Anlaşabiliyoruz anlaşabilsek de Ve tamamen kendi programları planları Yıllarca e, alıştıkları bir düzen var Seni onun içerisine adapte etmeye çalışıyor Yani iş yapma biçimleri de biraz zor hı hı. E, Kolay değil Yani şuraya geldim en son Keşke biraz param olsa da bir tane elden düşme traktör alsam <gülüyor> Yani çünkü tarla tarımı yaptığınızda Belli mekanik şeylere mecbursunuz e, O evet. noktaya gelmiş durumdayım Tabi almamak için direniyorum ama <gülüyor> Çok teşekkür ederim Mehmet. Rica ederim. Çok programa konuk olduğun için. Tohumda Nasada Ekolojik Yaşam programında bugün Mehmet Gürmen'le kırsal deneyimlerini konuştuk. Pembe bulutları patlattık. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tohumdan Nasada Ekolojik Yaşam Hazırlayan ve sunan Leyla Ünlübay